...kuruluş aşamasında rol oynayan... ...bu süreci kolaylaştıran hocalarla bir program yapmıştık... ...Senem ve Fikret'le beraber. Şimdi de bu programın ilk kurbanlarından biriyle beraberiz. Media, Kültür ve Kent doktora, Medya Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programı'nın... ...ilk doktor öğrencilerinden... ...Garip Hona'yla birlikteyiz. Hana. Hana'yla birlikteyiz. Kendisiyle e, yüksek lisans tezinden hareketle... Ee, ...popüler kültürü, yeni orta sınıfı ve bu e, popüler kültürünle e, yeni bir tür ilişki kuran orta sınıfların Türk sinemasındaki temsiline konuşacağız. Hoş geldin Garip. Hoş bulduk. Şimdi tabii e, Garip'le aynı zamanda bir derste de beraberiz. Onu rahatlatmaya çalışıyorum. Bunun aslında yeni bir şey olmadığına dair e, bu bir yeni bir mülakat değil ya da verdiğimiz dersin bir, bir şey değil. Gerçekten de müstakbel meslektaşlarımızla ben tezinden de çok şey öğrendim. Bu muhabbetten de e, büyük keyif olacağımızı biz zaten kayıttan önce başladık. E, e, sizlerin de bu, bu, bunun paylaşmalısını istedik bu birikimin, bu çalışmanın. Hoş geldin Garip. Hoş hocam. E, Öncelikle belki şeyi sorarak başlayalım. Hani bu, bu esas mevzulara girmeden bu Medya Kültür ve Kent Doktora programının da neden ee, yani neden böyle bir şeye yöneldin ve hani neden kurbanımız olmaya <gülüyor> e, gönüllü oldun? Bunu şeyde sormuştuk aslında mülakatta da. <gülüyor> ya bir çok... miktar tesadüf aslında hani ben edebiyat mezunuyum hani benim lisansım edebiyat... ...onun akabinde işte Yüksek lisans Sinema ve Televizyon. Ben sinema Televizyon mülakatında sinema Televizyon'dan daha çok kentleşme üzerine... Konuşmuştum hatta bu sebeple kabul edilmedim <gülüyor> sinema televizyonuna. <gülüyor> bir özel öğrenci olarak başlamak gibi bir şansım oldu ve oradan devam ederek böyle geldim. Hani kentle, hani ne diyelim modernleşmeyle yani bir şekilde ilişki kurarken sinemada benim mecramdı. Hani Hı -hı. bir makro olacaktı, bir kentin bütününü görmek güç olabilir belki ama... ...bir sinema metni üzerine, bir perde aktarılmış bir metin üzerinde onu görmek kenti daha... E, elinizde çok e, kolay bir malzeme var. Çabucak erişebileceğiniz bir malzeme var. O malzeme hem ben daha önce edebiyatta da sinema ile ilgili sadece izleyici olarak ya da okuyucu olarak dahil olduğum bir meseleye. İşte yaptığım o kentle ilgili ya da buna dair kentle ilgili okumalarla ilgili de e, bundan hepsini bir araya getirecek bir program karşıma çıktı. Ben Bir miktar rahat değilim. Büyük bir tesadüftü. Ben hani ...pek çok program vardı, medya ve kültürel çalışmalar vardı, medya ve iletişim sistemleri vesaire vardı ama... ...hani ben bunların bütünlerini nüfus edecek bir program derdindeydim, biz, bir tesadüf biz de, siz de, hani <gülüyor> biz e, de bunu, bunu sağlamış oldunuz, evet, öyle diyeyim. Baktık ki senin profilinde bir yüksek lisans öğrencisi var, bunu kaptırmamak için, iş kentte katıp e, şey yaptık. Şimdi e, geldin, elimize düştün ama şimdi geriye döneceğiz biraz. ...bu benim de bir keyif alarak okuduğum çok şey öğrendiğim yüksek lisans tezinden hareketle tartışmayı açalım istiyorum. Ee, popüler kültürden yeni ideolojik kurgulara 2000 sonrası Türk sinemasında kentli bireyler başlıklı bir çalışma yaptın. Evet. Çok da çok da ellerine sağlık ee, çok da e, zengin bir çalışma olmuş farklı e, farklı alanlara tam da aslında bizim doktora e, doktora çerçevemize de uyan bir yapısı var bir yandan popüler kültürü ele aldığın bir yer var sonra bu yeni orta sınıf olarak adlandırdığın bir, bir yeni bir sosyolojik bir e, olguya dikkat çekiyorsun. ...ve en sonunda da bu ikisinin Türk sinemasının son iki e, örneğinde nasıl e, temsil edildiğini, yansıtıldığını anlatıyorsun. Evet. Dolayısıyla aslında e, tartışmamızda o tezinde izlediğin kurgudan hareketle e, e, başlatmak, şekillendirmek istiyorum. Önce bu, şu popüler kültür ne menen bir şeydir? Yani kültürün popüleri ne? Bunun e, avamı, eliti hani böyle kültürün nasıl ayırıyoruz ve popüler dediğimiz kültürün nedir popüler kılan onu? Ben kendi yani, yapıp ettiğim şeyden söyleyeyim, bir defa rezilane bir şey değil. <gülüyor> yani tamam. hani aman aman uzak duralım yani buradan bir şey çıkmaz, bu hayatı dönüştürmeye yetmez e, demiyorum. Aksine hayatı dönüştürebilecektir ve bütün de bizim kamusal alanımız içerisinde, özel hayatta buna dahil olmak üzere... ...hem özelin hem de kamusalın içerisinde yer alan ve gündelik hayatımızı sürdürdüğümüz bir şey olduğu için ve bir şekilde oranın içerisine doyuyoruz. Bu daha sonradan e, yani eğitim ya da bir başka çabayla vardığımız ya da varacağımız bir nokta değil. Aksine e, tüm bunların, e, tüm bunlardan apayrı içine doğruca doğduğunuz ve e, onunla hemhal olduğunuz, aşırı aşırı olduğunuz bir kültür. E, o yüzden hani e, evet tek başına dünyayı değiştirmez. Yani ...kimse de zaten demiyor, yani popüler kültürden yola çıkarak e, hani o, eğer o bir tabanca ise o tabanca dünyayı değiştirmeye yetmez. Ama biz e, popüler kültürün hani dedim ya başta rezilane bir şey değildi. Evet, öyle bir algı var ama değil mi? Yani popüler kültür e, kalitesizdir, edebi olarak. ...çok satan dediğimiz ya da müzikte, arabeskte veya pop müzikte gördüğümüz. Hani orada mesela Frankfurt Okulu'nun <gülüyor> vaktiyle Odorno'nun bu caz üzerinde söylediği bir dolu şey var. Hani bir tarafta caz, çünkü caz o, o dönemlerin, 30'ların 40'ların hani rezilane müziğiydi. Hmm. Bu dinlenecek e, şey değildi, diyor hani Odorno. Hani hmm. Böyle bir iması var. Dinlenecek bir şey varsa o da senfonidir, hatta o radyodan bile çanlamaz hmm. gibi e, bir takım argümanları vardı bizi bunun böyle olamayacağını... Hani de, hani ...gündelik hayatın... ...hayatla bu kadar ilişkili bir mevzunun... ...gündelik hayatla birlikte dönüşeceğine ve... Hı hı. ...etrafında olup biten her şeyi de bir şekilde etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu etkileme kimi zaman... ...bir takım sıkıntıları da beraberinde getiriyor mu? Eyvallah getiriyor. Hani biz e, popüler kültürün patoloji... ...kendik patolojilerini üretmediğini söylemiyoruz. Popüler kültür kentle... E, yani ...bir şekilde... E, ...sıkı bağları olan... ...hangi tür patolojileri üretiyorsa, kendisine dair olan patolojileri üretebilme kabiliyetine sahipse... ...popüler kültürün de buna dair Hı -hı. patolojileri var ama bunlar çözümlenmez e, ya da bizi sakat bırakacak... E, ...bir sonraki adımımızı e, atmamızı engelleyecek şeyler değil, aksine e, bu patolojiler ayan beyan ortada... ...gözlerimizin önünde görecek gözler için, duyacak Hadi. kulaklar için e, karşımızda durmakta. İstenildiğinde bir temas kurulduğunda ben bir miktarda olsa dünyanın dönüşümüne katkıda bulunacağını Anladım, söylüyorum. Bu önemli çünkü genel olarak popüler kültürün hani rezilhane olmasa bile çoğu zaman böyle statikoyla özdeşen ve mevcut iktidar yapılarını mevcut ekonomik sosyal yapıları tekrar üreten bir hegemonya aracı olarak genelde okuyoruz. Ama bunun sen dönüşüm potansiyeli de içinde bütün patolojilerine rağmen dönüşüm e, yönünde de kullanılabileceğini e, söylüyorsun değil mi yani, tam olarak? Yani hani... Son dönem Türk sinemasından evet. örnekler vereyim. Besatçı. Hı, hani, evet. Çoğunlukla televizyon... Hani, hani, e, ...bir iki de sinemayla karşımıza çıktı. Hani Besatçı'nın... E, ...senayisinin yazarlarına bakalım. Emrah Serbest. Emrah Serbest'in içinde bulunduğu o tayfaya bakalım. Hı -hı. Afili Film talar grubu. Hı -hı. E, burada hani bizim Müslüman inancıyla... Ee, ...bir şekilde yani hayata böyle bakan, böyle bir yerden gelmiş insanlar da var. Ama bir yanıyla Marksizm'i, Solu ya da Sosyalizm'i e, kendilerine düstur edilmiş insanlar var ama... ...bunlar e, bir başkasını ya da tırnak içinde öteki varsayılanı e, aralarına almamak gibi bir gaye içinde değiller. Hı hı. Yapıp ettikleri şey hani bir popüler kültürün bir canlantan romanı falan değildir ama... Ee, ...ne diyelim, ben kendi hafif Türkçe Edebiyat diyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> hafif Batı müziği gibi. Batı müziği gibi ama hafif Türkçe Edebiyat ama... ...bu dünyadan elinin eteğini çekmiş, gündelik hayattan elinin eteğini çekmiş, kamusaldan eline çek, elini eteğini çekmiş bir... E, ...edebiyat, yazın ya da sinema metni değil. Aksine, e, orada olup bitenini oradakinin gözleriyle bize anlatmaya çalışıyor. Hani Besat, Besatçı'yı izlediyseniz... ...yapıp ettiği ve değindi meselelerin pek çoğu ee, ve değinme biçimi de hani evet. sadece meselenin kendisiyle değinme biçimi de hani her şey vardı orada. Cumartesi sahneleri de vardı. Evet vardı evet. Ee, ya da işte hani bizim öteki diye tarif ettiğimiz her ne varsa onların hepsini orada bulunmak mümkündür. Bir şekilde kendine bir mecra bulmuştu. Ee, ve hani hiç eksi sözüye baktınız mı ya da hani gördünüz mü oradaki hani entryleri? Yani besaççı izleyicisi bizim zannettiğimiz gibi böyle hani... ...hani diyor ya, eğer ötekiyle ilgileniyorsan ve bu tür bir duyarlılığı da hassasiyete sahipsen... ...muhtemelen e, orta sınıfsındır, değilsen de biraz daha üsttesindir. Oysa orada öyle büyük bir çeşitlilik var ki, yani bizim tarif edemeyeceğimiz... E, herkesin meseleye kendi mecasından baktı ama... ...tuhaf bir şekilde ile birlikte evet. ortaklaştı. Değil midir hani Vesatçı'ya bir popüler kültürünü? Ta evet, ...bir ta kendisidir. Mainstream'in yani böyle bir, bir mainstream kanalda e, yayınlanan bir diziden bahsediyoruz. Ki ana akım harabiye, o, ara, yani orayı bertaraf etmiştir o alanı Tabii. harap etmemiş midir? Ee, evet. O yüzden de zaten kafasına vurmamışlar mı evet. Serdar Akar'ın? yani işte dikkatli olun şunu yapın bunu tabii yapın tabii. yavaş yavaş süre kısaltılarak böyle gece yarısına doğru itilerek bir şekilde bertaraf edildi ve ondan sonra da zaten gerisi gelmedi sadece vesatçe de değil yani hep böyle e, ...düşününce bütün o geçen yazın ve hala devam eden bu gezi sürecinde popüler kültürün birçok şeyini öyesini görüyoruz. Yani böyle e, e, ekşi sözlük dediği hani Vesatçı'yı anlatırken başvurduğun eksi söz, sözlük bile aslında başlı başına bir e, popüler kültür mecrası... Bir, bir bunların barındıran herkesin erişimi olan hem yani yazar olarak hem de okuyucu bir bir lise öğrencisi de ekşi sözlükten faydalanıyor. Bir röportoje gitmeden önce bir gazeteci de ekşi sözlüğe açıp bakıyor. İşte bir e, akademik bir metinde de ekşi sözlüğe gönderme yapılıyor artık böyle hani Türk Dil Kurumu'nun resmi şeyinin popüler tekabüliyeti ya da mizah mizah dergileri ya da işte grafitiler hepsi bu gezi sürecinin ana bileşenleri veya futbol. Yani tribün dediğin şimdi Behzat aynı zamanda Behzat C'nin de içindeki hani hem e, karakter olarak hem de ee, ...gerçek yaşamda Erdoğan Beşikçoğlu'nun e, futbolla olan ilişkisine baktığınızda o tribünü tarif ediyorsun aslında. Hani Gençler Birliği tribününü tarif ediyorsun veya Beşiktaş çarşıyı tarif ediyorsun. Dolayısıyla aslında belki de Gezi bütün bu popüler kültürün nasıl dönüşümcü bir e, mekanizma olabileceği olabileceğini anlatmadı mı bize? Ya dandan diye hemen hemen öyle şöyle diyeyim. E, ...bem popüler kültürle bu sınıf arasında ilişki kurarken, hani, orta sınıf değil çoğu kez... ...hani tarif etmeye çalıştığımız bir miktarda yeni orta sınıfın kendisiydi. Hı hı. Hani, Gezide olup bitenler, orayı dolduran o gürü kalabalık... ...çok keyifli bir kalabalıktı. E, ama hani ben ne orayı, bütünyle bir yeni orta sınıf kitledir diye tarif ediyorum. hani Orada her, neredeyse herkes vardı. Hani... Ben yine orta sınıfı tarif ederken, hani aklımda birkaç tane argüman var. Bağman'ın, işte Richard Sennett'in birinin zanaatkarlık, birinin e, feragat dediği... ...ve hani benim de nacizane oraya biriktirme eyleminin, bu koleksiyonelik hı hı. eyleminin... E, ...işte popüler kültürle de birleşerek başka türlü bir şeye evrildiğini yani dönüştüğünü... İşte o yine orta sınıf olarak tarif ettiğimiz o kentli birey... Ee, ...o eski hani... ...sınak içinde eski orta sınıf dediğim şeydeki e, o katılıktan... E, ...hani o geçirgen olunmayan... ...o saydam olmayan yapıdan... E, ...olabildiğince uzaklaşmış. Yeni orta sınıf... E, ...hani şairler... kendilerinden bahsederken... ...hani oğullar babalarını öldürmelidir... ...meselesi vardır ya... Hı hı. ...yeni orta sınıfta bir miktarda böyle bir şey vardı. E, bunlar... ...babalarını öldürmeye cüret eden... ...çocuklardı, o alanı dolduran, orada bir takım hani eylemlerde bulunan... ...hani zanaatkarlık dedik hı hı. ya, çünkü orta sınıfın o hani dar, bir tür o memur aklı... ...bir üretimde bulunmaya ya da gündelik hayatı dönüştürmeye dair bir işlevselliğe sahip değildi... ...ama yeni orta sınıfta zanaatkarlık işin içine girmeye başladı, hani vaktiyle... Hani, ...hani şimdi bu yemek programlarını görün, hani e, orada doğruca aslında zanaatkarlıktan bahseder. E, hani yediğimiz ekmeğin tam buğday ekmeği olup olmaması bir tür zanaatkarlıktır. Vaktiyle bizim hani e, hor gördüğümüz, aşağıladığımız şey tekrar karşımıza hı hı. çıkıverdi. Yeni Orta Sınıf'ın mensupları da bir miktarda bu zanaatkarlığı kuralıyorlar, kullanıyorlar, üretiyorlar. Bunlar PlayStation... E, ...sadece Playstation oynamıyorlar, aynı zamanda o Playstation karakterlerini yaratıyorlar. Hmm. Ya o elinde baltası olan Street Fighter karakteri... E, ...bu adam cihazlar tarafından yaratılıyor. Yani hani... E, ...dünyadan kopuk hayatı görmeyen şeyler... E, ...diye bakmıyorum. Aksine... E, ...hani... Fe, e, ...o senetinde galiba feragat dediği şey... ...vazgeçebilmeyi de biliyorlar. Ve bu yüzden... ...o geleneksel soldan, geleneksel politik yapılardan... Ee, bir miktar hani dışarıda duruyorlar. Onlarla bir geldiklerinde de e, siz şöyle bir baktığınızda kimin o geleneğe ait olduğunu kimin onlara ait olmadığını e, görebiliyorsunuz. Sorsanız kendilerini yeni orta sınıf olarak tarif edeceklerini zannetmiyorum. Yani, Hı -hı. Dedik ya böyle bir mekan ki e, Mark Hoje'nin işte Can Hoca'nın dersinde bize okuttuğu bir makale vardı. Yer Olmayanlar. Işte, süper Modernite'nin antropolojisine giriş diye bir makale. O makale de ee, yeren uyanlar, yani bir mekansa tam da transit bir mekan, non geçiş mekanı. Evet. <gülüyor> tam da böyle hani, transit bir mekandı. Evet. Ee, Na mekan. Ha, yani oradan evet. geçerken hani uğradınız, park da öyle bir yer değil mi evet. hani, transit bir mekan aslında bir yer olmayan. Ama olmayandı. işte o, yani o, tam da e, o kamusal alanın. E, transitleşmesi bir hareket e, mecrası olması onu mekânlaşıyor yani kamusal mekanla kamusal alan arasındaki fark tam da bu transit hikayeden mekandan doğuyor ve sen peki bu mekânla şeyin o yeni orta sınıfın ya bu, bu, bu tezde bahsettiğim bir şey değildi hani bu Anladım, sonra hayır. sonra yaptığımız okumalarda hani yani sınıfsal olarak da bunun böyle bir tek şeye tekabül ettiğini düşünüyorum bir, bir miktar hani bütün öyle ha. evet budur diyemeyeceğim Anladım, ama yani geleneksel sınıf kategorilerine ...tam olarak uymayan... ...daha böyle hibrit, daha melez bir daha melez. <gülüyor> hani O yüzden de hani... ...Loziak'tan... ...iki argümana başvurarak bu meseleyi açıklamaya çalışıyor. Bir tanesi melezlik... ...bir diğeri de özerk alanlar yaratma becerisi. Hı. Yeni orta sınıflar ...kendi bağımsız ve özerk alanlarının... ...yaratma kapasitesine sahipler. Bunu çok beceriklice kullanabiliyorlar. O yüzden zanaatkarlık burada... ...hani bu işe dahil oluyor... ...ve kullandıkları bir şeye dönüşüyor ve bunu nasıl yapacaklarını kendilerine öğretiyorlar. Ee, bir diğer tarafı da melezlikini, hani, e, eski orta sınıf dediğimiz şey yani böyle çok homojen bir şeydi yani ne olduğunu bilirdiniz. Hı -hı. Ee, yani, kendisiyle birle kurduğu ilişki sıkıntılı bir ilişkiydi yani. Hani, e, çünkü hep gözü e, yukarıdaydı. Yani, Can Kozanoğlu e, onları tarif ederken söylüyor yani ya, yukarıya imrenerek bakıyor, alta böyle yani e, küçümseyici aşağılayıcı bir bakışı. Ama yani, yeni orta sınıf bir miktar bu yani geçişkenliği arttıran bu zanatkarlığı kullanarak e, hani burada yeni bir alan, yeni bir mecra açmaya çalışan e, ve dolayısıyla da e, ya onların babalarını öldürme cesaretini kazandığı bir bir şeye dönüştü hani e, şeyden bu yayından önce konuştuk hani bu heves şiir diye bir şey var <Gülüyor> e, bir heves dergisi pandan çıkıyor bu dergide yazan şairlerin pek çoğu da aslında bizim bir ikinci yeni kuşağımız var. Böyle keyifli okuduğumuz, ben yani Türktoya'ya hmm. orada hani severiz. Burada da hani, hani ben bunları ikinci yeni olarak tanınıyorum çünkü hani çok genç olmasalar da e, buraya sürekli olarak genç şairler dahil olmaya başlıyor. Mesela onlardan bir tanesi hani biz yaşlardırım Mehmet Özdil'in bir ben Google değilim diye e, hani bir şiiri vardır. Tam da e, bu gezici olup biten ...leri tarif eden, Gezi'deki bireyin aslında ne tür bir birey olduğunu, ne tür bir kentli olduğunu tarif eden bir şey. Hani Hı -hı. dedik ya orada geleneksel e, politik algılar mevcuttu. Onlar da bayraklarını dalgalandırıyorlardı. Hadi biz onlara yoldaş diyelim diyorduk ya yıllarca. Mehmet Öztek burada diyor ki Koldaş. Dur, onu onu onu okuyalım bence bence de e, ilginç ve e, dinlenmeyi hak eden okumayı hak eden bir yapı. Yalnız ondan önce bir ara verelim. E, bir, hem sen e, bu metni okumadan önce bir soluklanmış ol. Ne çalalım, ne istersin, ne, ne getirdin, ne öneriyorsun? Ee, yani İbrahim Mahaluf, onun Diaspora albümünden bir şarkı olabilir bilmiyorum. Tamam. İbrahim Mahaluf'un Diaspora albümünden bir şarkı dinliyoruz ve ondan sonra devam ediyoruz kaldığımız yerde. ...gariple olan e, bu popüler kültür... ...yeni orta sınıf muhabbetine kaldığımız... ...yerden devam ediyoruz söyleşimize... ...ve tam da e, İbrahim Maluf'u... ...dinlemeden önce... E, ...bu e, Mehmet Öztek'in... E, mi e, de kalmıştık. Bir okuyalım, okuyabilir miyiz? Senden rica etsek, hocam. paylaşalım dinleyicilerimizle de. Ben Google değilim. Mehmet Öztek ben... ...birinin çakal dediği, çimdiklediği... ...Türk Kürt dediği... Ötekinin koluna girdiği, bu tekinin birey budur dediği, düşmez kalkmaz bir Allah, bir de kendisi ya da kovuluş tasarlayan birisi. Kendi deşen birisi böyle şeyler yazınca kendinden, tarihinden ve sırf tarih kelimesine hapa diye balıklı gölden ve İbrahim Halil'in atıldığı beşikten sıkılmayan birisi. Bunlar, bütün bunlar olmuş birisi. Kalkmak ve kalkmak arasındaki derinliğini ayırdığında sırf bu yüzden sürekli kalkık, kenetli, şık ve kemikli birisi. ''Benden bir J yap kolumu keseceğim, koldaş bana bir kol yap kolumu keseceğim demek isteyen, niçinse yordamını bulayan ve niçin senin kullanımı için Ali Özgür Özkacı'ya teşekkür eden birisi. Tabii tabii aşırı bir hassasiyet benimkisi. Çünküsü ve çükü ne, ben kuşağımın bir numaralı şairim diyecek kadar bazen alçak, bazen de yalnızca hevesli bir er birisi. Sonra bir H yap ilmi silmek birisi, yap sil birisi. Şiir esas harflerle yapılır diyen özel birisi. Kalkmalardan yapılmış Mehmet Öztek birisi, seni gidi birisi. Aleminyuna karşıyım diyen, diye bilinen biri varsa odur kendidir. Hazret çünkü a bağlantılarına da karşıdır izlenmekten. Bütün bunları niçin söylediğini iplemeyen ve ve ve eve ısrarla koltuk altında bunlarla gelen birisi. işe yaramayan şeyler koleksiyoncusu. ...nasılsama bakanın yarasına toprak süren birisi. içerleri sürçen ve biber, ber süren bereket birisi. Çıkan birisi. Mütemadiyen bir yerlerden ıkan birisi. Bağ yırtan birisi. Evet, evet budur bu. Bağ yırtan. Yani Mehmet Öztek ben, Zübeyde'nin kocası olmanın Google olmaktan daha mühim bir mesel olduğuna. Yine Google'un na naneleriyle varmış birisi. Şöyle biraz... ...aman aman uzak durumun birisi, her an etrafını kırıp dökecek kadar hayata müdahil... ...tekini bir sakarlık olarak tekrarlayan dünyaya fotoğrafını şık çekim birisi... ...birazdan Zübeyde mevsimin ilk ama ilk karpuzunu yedirecek kadar lirik birisi. Evet, ee, ben Google değilim. E, Mehmet Öztek'ten e, Garip Han'ın sesiyle dinledik. Bu Heves Dergisi'nin 14. sayısında... Ee, çıkmış bir, bir bir bir düz şiir gibi şiirimsi gibi bir şeydi. Bütün aslında olmadığımız şeyler aslında olduklarımızın da müthiş bir yelpazesini anlatıyor. Yani Google olmamak ama e, bir, bir, bir tanımlanabilir bir şey de değil. Yani müthiş bir müthiş farklı kaynaklardan beslenen e, ve Farklı araçları olan, farklı birikim e, koleksiyonları olan yani repertuar kavramı mesela e, toplumsal hareketlerde de çok kullanılan bir şeydir. Aslında yeni orta sınıf dediğimiz birey tipi herhalde... Başka türlü bir şey biriktiriyor. Evet, yaşam repertuarı çok geniş. E, yani o popüler kültürle ilişkisi hani mutfak dedin ama ciddi koleksiyon da var değil mi? Hani şeyi konuşuyorduk daha önce de. ...bu Masumiyet Müzesi ve onun orada tarif edilen bu koleksiyoner tipi aslında çok, çok yeni orta sınıfa dair bir şey. Bir, ya, kesinlikle öyle tam da hani e, Kaybeden Kulübü'nde de Hı -hı. bu biriktirme eylemini sıkça görüyoruz ya. Yani biriktirme deyince aklımıza böyle ya kitap e, koleksiyonerliği geldi hani... Pul, pul koleksiyonu. Ya bizde. da pul falan <gülüyor> hani pul biriktirirsiniz ama artık öyle bir hal almış ki yani yeni orta sınıflı kentte dediğimiz biri başka türlü şeyler biriktiriyor. O bizim gündelik hayatımızda sıkça karşılaştığımız ama hiç görmediğimiz ya bu, bu ee, tarihe düşülecek bir hani not mudur demediğim hani gazoskopa da biriktiriyor Hı -hı. bu adamlar, kin de biriktiriyorlar, öfke de biriktiriyorlar. Hani bir diğerinden ayrı tutmuyorlar. Evet kendi özel beğenileri biriktirdikleri e, ...o nesne üzerinde, eşya üzerinde... E, ...bir takım değişiklikler yaratıyordur ya da onu seçmeyi sağlıyordur ama... ...dediğim gibi ya bu adamcağızlar, hani, bu kadıncağızlar... ...hani gazoz kapağı da biriktirebiliyorlar. E, gezide olduğu gibi bir öfkeyi de biriktirdikten sonra... ...onu e, sahibine iade edebilecek hani kudrete de sahipler. Hani, hani Mehmet Öztek'in şiirinde dediği gibi hani... ...Zübeyde için lirik bir şair olabileceği gibi, hani, evet. e, hani Google onların hem arasını açan hem de... E, ...Google vasıtasıyla Zübeyde'ye nasıl ilan aşk edeceğini de bilen birinden bahsediyoruz. Hani, ve tamamıyla gündelik hayatın içindeki meseleler e, bütün de bu yazıya, o sinema metnine nüfuz ettiği ve dahil olduğu için... ...ve böylesi bir mecradan ve repertuardan beslendikleri için de hani bize garip geliyor, tuhaf gelmeye başlıyor, yapıp ettikleri şeyler. Hani buradan bir tarih çıkar ee, evet buradan bir tarih çıkar diyor. Ve yeni orta sınıfta bu biriktirme alışkanlıklarını değiştirerek e, buradan yeni bir tarih örmeye başlamıştı Hani kaybedenler de bu efemera koleksiyonunda <gülüyor> böyle bir şeydi. Ee, bizim zara kıymet vermeyeceğimiz bir şeyin tarihini kurmaya çalışıyordu. O yüzden de orada başka türlü bir modernleşme vardı. Ben hani kanaatim o ki e, gezi bir tür hani modernist bir e, tavır yani ben ben öyle algılıyorum. Hani işin o, o post olan kısmı ile pek e, yani barıştığını söylenemez ama hangi bağlamda modernist olduğunu düşünüyorsun? Yani Bence bu... olup biteni hani bu Harvey'in bu yaratıcı yıkım meselesi <gülüyor> çok bildik bir kavram ama ...ben hani burada uygulandığını ve uygulanabilir olduğunu gösterdikleri için hani bir miktarda böyle bir yanının olduğunu düşünüyorum. Tam bütünüyle değildir belki. Vakti ihtiyaçları var. Tabii, tabii. Biz yani o onu... vakti verdiğimizde ya da o vakti kurmalarını sağladığımızda ya da onlar ben biz biz diyorum ama onlar zaten bunu hala hazırda yapmaktalar. Belki o zaman bu hani... Bu, ...vardıkları yer bir modernist projenin içi olduğu... ...öyle bir yerden evet. baktıkları ve öyle bir yerden hani gündelik hayatın e, içine müdahil oldukları... ...orayı dönüştürmeye çalıştıklarını e, yani, görüyorum, bilmiyorum hani. Böyle bir yerden baktıkları için de bence e, bizden çok uzak değil. E, çok parçalıymış gibi gözüküyor evet. ama aksine de hani o modernizm bütünleştirici algısı... E, ...bence bu parçalı yapıdan doğuyor. Onlar bir araya gelme kudretini gösterdikleri için gezide e, o parkta o ağaçların etrafındaydı o her neyse onun etrafında bir bütünsellik oluşturdular. E, bizim parçaları görme alışkanlığımızdan e, uzaklaştırdılar. E, onu tamamen yok ettiler. Biz e, dolayısıyla hep gezi gezi diyoruz mesela. Gezide şu, gezide bu, gezide şu onlar demiyoruz. E, bir bütün tarif ediyoruz. Ben hani o yüzden de burada işte o modernist projenin o bütüncül algısında hani denk düştüğün, hani bir şekilde onunla bağlantı kurduğunu yani. şeye baktığın zaman haksız değilsin. Neticede bu bir e, ciddi bir e, sınıfsal temellerini bulabileceğimiz hani özellikle eğer orta sınıfı bu kadar e, serbest vizin olarak tanımlarsak, onun sınıfsal bir tanımı da var ama e, modernizmin kategorileştiren e, ve bunları böyle belli bir kalıplara döken e, formatına uymuyor. Dolayısıyla belki de bu e, modernizmin içinde postmodernizmi biz hep modernlik sonrası diye tanımlarız ama belki burada bir neo modernizmden bahsediyoruz. Belki hani tam da o e, e, toplumsal sınıf ...tanımına uymayan, e, mücadeleyi... ...böyle bu emeksel maya çelişkisi... ...üzerinden yapmayan, hani her ne kadar... ...bunun üzerine çok çalışılıyor yani... ...burada... E, e, Burada Korkut Hoca da kentsel bölgesi araştırmalar anın toplantısında burada kendisi de söylemişti yani aslında bu bir bu bir proleter sınıf bu bir işçi emek emekçi kesim ama bunun farkında değiller ya da ama bunu e, bunun bilincinde olmadan tam da aslında öyleler ve ona uygun olarak hareket ediyorlar diye onu şablona koymaya çalışıyoruz ama öyle evet, mi? Fransız verdikleri şey de o değil midir? Hı -hı. Şimdi hani orta sınıflardan kozonlu bahsederken. Bir Orhan Gencebay güzellemesi hmm. vardır ya, hmm. e, sen işte asbel kadar bir yerlerdesindir, böyle bol para da kazanmışsındır ama... bir işte, Tom Weiss dinlersin, Orhan Gencebay de dinlersin. Evet. Ama orta sınıf, Orhan, Gencebe Orhan Gencebay dinlemiyor, hmm. şu Dur, anlamda evet, dinlemiyor. Tabii. Bunlar İbrahim Tatlisesi de dinliyorlar, Sibel Can da falan da tabii. dinliyorlar, yani... E, ...işte çünkü Orhan Gencebay aslında doğru da hani kalıplaşmış bir yargıyı temsil ediyor ya... <gülüyor> arabes e, genel olarak arabes içinde var ama hani Gecebal. kimse İbrahim Tatlıses demez mesela ya da kimse hmm. İbrahim falan demez hani atıyorum bunları örnek veriyorum şimdi şimdi aklıma geldiği için söylüyorum Tabii ama doğru, yeni orta sınıf hani tamam hep biz Tom Waits'ı dinliyoruz Nick de dinliyoruz hani işte başka başka şeyler de dinliyoruz ama e, ya bizi doğruca orhan gencebay e göndermeyin bırakın da biz e, o alan içerisinde kendi tercihimizi kendimiz yapabildiğim çünkü öyle bir kudrete sahibiz. Yani. Biz babalarını öldürmeye çalışan bir kuşaktan geliyoruz. Öyle oğullarız diyebilen e, hani birilerinden bahsediyoruz. O yüzden de e, bir üst tarif e, yapıp hani o tarif içerisinde bir, bir belirleyicilik adetmek hani bu, bu, bu dediğin çok, çok bunaşmaya çalışıyorlar e, diye düşünüyorum. Bu çok bu dediğin çok ilginç şu anlamda ilginç. Yani sen konuşurken Nilüfer Gölen'in bu Batı dışı modernliklerini düşünüyordum. Yani o mesela Türban'ın aslında bir modernleşme sembolü olduğunu söyler. Ama sadece yeter ki sen onu bir batılı bir modernleşme kalıbı içinde düşünme. Yani aydın, açık, işte böyle modern, caz dinleyen, klasik müzikten hoşlanan gibi algılamazsan... ...aslında Türban, kadının toplumsal hayattaki rolünü kolaylaştırdığı için bir modernleşme projesidir. Şimdi burada bir batı dışı bir modernleşme, daha muhafazakar bir modernleşme motifine karşı... ...tam da o gezinin... E, ...belki de e, sebep olduğu yarılma... ...modernleşmelerin... ...yani batı dışı iki tür modernleşme... ...batı dışı demeyeyim de klasik modernleşme dışındaki iki şablonun çarpışması olarak okunabilir mi o zaman? Yani bir yandan daha muhafazakar bir motifte gelişen hani 80'lerden itibaren işte sadece İslam'la birlikte, İslami sermaye ile birlikte ve işte e, bu kamusal e, muhafazakar kamusal alanlarla birleşen. Öbür tarafta da bunun tam ters tam ötesinde ama yine de klasik orta sınıf değil de e, daha e, e, sınıfları ve kültürleri ve dolayısıyla bütün o e, sosyal alışkanlıkları e, çapraz sen bir yeni bir orta sınıf dediğin gibi hem e, klasik müzikten dinleyen hem de işte e, arabeskten de hoşlanan hem rakı içen hem de iyi malt viskiden anlayan hem işte fitness'a giden ama aynı zamanda futbolda kombinesi de olan eee squash'tan çıkıp kombine e, stadyuma giden bir tipten bahsediyoruz. Oysa ikisi de aslında klasik modern okumanın e, o, o, bir yere koyamayacağı e, toplumsal grupların çarpışması olabilir mi? Ya şunu anladım. Orta sınıf bu hani vaktiyle hani, yani tırnak içinde bourgeois dediğimiz ve bir şeyin nasıl yapıldığını hı hı. aslında herkesten daha iyi bildiğini e, o, o söyleyen o sınıfsal yapıda on katmanda. Hani bir örnek vereyim. Yani, hmm, bu neyin bourgeoisinin gizli çekiciliğinde bir sahne hı hı. vardır. E, i̇şte e, patron ve şoför arasında geçer. E, patron evde viski içmektedir. Ee, şoförne de ikram eder. orada Bir şekilde orada bulunduğu için ona da ikram eder. Ee, şoför viskiyi birden tepesine diker ve içer. Ee, patron uyarır, viski öyle içilmez. Ee, demeye başlar ve hemen akabinde de... ...viski işte şöyle yapılır, viski şöyle içilir. Şu bardak kullanılır viski içerken. Bir tür ritüel tarifi Hı -hı. yapar. Bizim eski orta sınıf... Ee, ...bu... ...nasıl, bir şeyin nasıl yapıldığına dair... ...sıklıkla bocaladı. Hmm. Hani, hani Evet ya, yapacağım ama... Yani ...pahalı şeyler yiyorum, iyi şeyler yiyorum. Hani, enginar göbeğinde somon füme yiyorum ama... onu nasıl yenileceğini bilmiyordu. Yeni orta sınıf... ...kanımca hem kokoreç çemenin nasıl bir keyif olduğunu biliyor... ...hem de eğer söz konusu olan... ...enginar göbeğinde somon füme yemekse... ...onun da nasıl yenileceğini... Hani ...öğrenmenin yollarını bulmuş. Bir şekilde e, o bilgiyle donanmış... E, ...görüyor kendini, eğer bilmiyorsa da... E, ...burada bir tereddüt yaşamıyor ya da bocalama yaşamıyor... ...doğruca onun üzerine hı hı. giderek hani burada müdahil olduğunu, burada var olduğunu... ...ve hani bu kısmı kendi adına dönüştürebileceğini de ortaya koyduğu için... Hı. ...hani kıymetli buluyorum. İ, i̇lginç yani şeyi düşündüğümüzde 80'lerde çok böyle... E, ...viski ile lahmacun çiğ köfte ha, yiyenleri kızı çok... Ok kızı yani. Evet yani onu çok karikatürize ettiğimiz... Bir, bir yapıydı. Aslında o karikatür de bir, bir çok ...modern çok geleneksel bir tepkiydi belki ama şimdi o kadar da yadırganmıyor herhalde. Ya da yani tam da o melezlik mi bunu daha anlaşılır kılıyor. E ıssız ya... adam da öyle değil evet, midir? Evet hani... tamam or İyi oraya yani, geleceğim ben Tam da yani, kokoreç. Ha, filmlere geleceğim ama ondan önce bir ara daha verelim. Ondan sonra tam da ben de buradan filmler üzerinden hem ıssız adamdan hem kaybedenler kulübünden devam edecektik. İkinci olarak e, ne çalıyoruz? Firewater'dan Electric City. 5W'dan Electric City dinliyoruz. <Gülüyor> dancing on the river know you're never gonna leave her though you think someday that you might forgive her slipping into a slow dive cold black water makes you follow swimming into a spiral Stew be a soldier to fight but you better have a killer in ya you don't have to be a poet to die it's the little things that kill ya everybody gets a bad break a little hit of pain and sorrow just forget about tomorrow keep on singing Evet, Electric City'yi de dinledikten sonra tam da e, bu e, üçüncü bölümde en baştan düşündüğümüz gibi... ...bu filmlere yani e, çalışman, e, yüksek lisans test çalışman... ...tam da bu popüler kültür yeni orta sınıfın 2000 sonrası Türk sinemasındaki iki örneğini yani ıssız adam ve kaybedenler oh, kulübünü tartışıyordu. bunun bunu tam konuşurken hani sadece bu, bu, bu filmlerin e, müzikleri, soundtrackleri bile o bahsettiğimiz hani arabeskten Raka <gülüyor> e, kadar giden bir, bir yelpazeyi aslında daha baştan onu görüyoruz. ...ama bunun içinde daha başka öğeler de var değil mi? Neden bunları seçtim ve ne görüyoruz bu şey? Ya, şimdi popüler kültür meselesine dahil olduğumuzda hani biz... ...ben yeni orta sınıfta karşılaşacağım bilmiyordum hani. Hı hı. Ee, ya da biz bir yeni orta sınıf üzerinden bir metin analizi falan yapmak niyetinde değildik. Sonra yapıp ettiğiniz şeylerin aslında bir miktarda bu tarafa doğru evrildiğini görünce... E, ...ve hani denk düşen yanları olduğunu da görünce evet dedik burada... ...yeni orta sınıf ve popülen kültür arasında bir tür bağ ya da ilişki söz konusudur diye. Biz başka bir kavram önermiştik Senem Hoca ile birlikte ancak... E, ...çeşitli <gülüyor> sebeplerden dolayı o kavramın... E, ...literatürde yeri olmadığı e, gibi gerekçelerle... popelitler kavramı kavramıydı, hani... ...bir şekilde popülen kültürle aşırı neşür olmuş ama... Bir yandan da seçkin karakteri taşıyor. Hani bu seçkinliği bir tür buğcu ve elitizmi gibi görmemek gerekiyor, Hı -hı. hani... ...burada bir seçkinlik var ama hakikaten seçmeye dair bir seçkinlik var. Seçmek ve hani bunu diğerleriyle paylaşmak, o diğerleri her kimse... ...alttan, üstten, yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan hani... o ...topografik konumunu bilmiyorum hı hı. hani neyin sağında neyin solunda olduğunu bilmiyorum ama... ...hemen herkesle paylaşabilecek bir karaktere büründürdükleri için de bir kıymet... ...hani atfediyordum ona. O yüzden de hani... ısız Adam'da hani karşılaştırdığınızda kaybedenler... ...tam da tarif ettiğimiz şeye uyar. Bu yeni hı hı. orta sınıf hani biraz ondan dinliyor, biraz bundan dinliyor. E, e, çok donanımlı çünkü gündelik hayatın ve onun etrafında örülmüş a neyse... ...ona dair her şeyle bir şekilde evet. e, haşır neşir olmuş. Isız e, adam çok öyle değil. Hani ısız adam hani biri eğer el isse adam o zaman hani sokağın kendisi. Yani e, o hani bir sıradan, o yalın, sade vatandaştan, yurttaştan bahsediyor oluruz ama burada belki ısız adam hani e, bu işin bir yanını oluşturuyor yani hı hı. biz bu sınıfın dışına atamayız onu evet. e, yani yapıp ettikleriyle bu sınıfa dahil olduğu için biz ona hani bir miktar da yeni orta sınıf bir karakter olarak görüyoruz niye yani... çünkü o, bu en başta konuştuğumuz gibi koleksiyoner bir yapısı var plak koleksiyonu evet, yapıyor hani... dedim mi bir yandan bu mutfak yer. aşçı bir kere evet. yani evet. Bir, bir yemeğin nasıl yapılacağı anını hani... Çünkü aslında eğitimini aldığı e, mesleği terk edip onu bilmiyoruz mesela filmde ama hı hı. onu yapmayıp doğruca e, kendi istediği şeyi yapmaya cüret eden birinden bahsediyoruz. E, yeni orta sınıftaki birey de o kentli karakterde bir miktar bu cüretkarlar sahip değil midir? Hı hı. Kendi kararlarını verebilecek hani o yüzden oğullar babalarını zırt öldürüyorlar burada hani. E, o yüzden hani burada bir düşmanlık yok ama... Ee, baba olmanın başka türlü bir yolu da gözükmüyor. O yüzden müdahal olmak istiyorlar. O yüzden e, seçmek kendi seçtikleri şeyleri e, başka hani başkalarının seçtikleriyle bir araya getirmek ve oradan bir hani melezlik türetmek. Hı hı. Eski orta sınıfın o, o tuhaf melezliği bunlarda yok. Çünkü onlarda e, biriktirmeye dair bütün eylemler yukarıya referansla yapılan eylemlerdi, bujuze yapılan. ...referanslarla doluydu. Öykünmeye dayanıyordu. Öykünüyordu, bir, bir tür taklit vardı ama burada... ...o taklit halinde bir miktar aşılmış vaziyette. Çünkü bizim kıymetli göremeyeceğimiz şeylerin tarihiyle... Bir, bir, bir, ...biriktirme eylemini gerçekleştiriyorlar. Siz gazoz kapağından nasıl bir tarih üretirsiniz ki? Oysa o buradan bir tarih üretebilecek beceriyi çıkarabiliyor. O yüzden de kıymetli. Hani yeni orta sınıf deyip ya bunlar beş para etmez... <gülüyor> bir yere varılmaz demiyoruz. Aksine bu biriktirme, feragati sonuna kadar kullanma, kendini feda etme ikimiz zaman sonuna kadar kullanma ve işin içerisinde neyi nasıl üreteceğini biraz daha eskilerden öğrenerek, zanaatkarlığı kullanarak işte Bağman'ın senedin ifadeleriyle söylüyorum. Başka bir mecra açmışlardır ve ben hani o... Hani işçileşme dedik ya, proleterleşme, Hı -hı. onda bir miktar kadınlaşma da var. Hani, Hı -hı. E, bunlar yan yana geldiğinde, e, buradan her bir politik bütünlük, bir, bir politik örgü oluşabilirse, e, o, o örgüyü sağlam kurabilirsek, sağlam da olmak zorunda değil aslında. Hani e, bize hep bir sağlamlık Hı -hı. derdinde, dayanıklı olmasından yanayızdır, zırhımız kuvvetli olsun isteriz ama... Yeni orta sınıfta bu örgü bir anda dağılıp herkes kendi mecralarına e, dönüp e, tekrar e, hani bir şey söz konusu olduğunda bir araya gelip e, o bir araya gelerek hani mesele neyse o meseleyi çözmeye dair hani, bir kuvvet gösterisinde bulunabiliyorlar. E... Evet ama işte oradaki aralarda o birlikte bir, bir araya gelmeyle bir sonraki bir araya geliş arasındaki yapıya... ...yönelik henüz bir politik tahyül geliştirilemedi, yani... Bir şiirden örnek vereyim istedim, hı hı. hani... ...Turgut Uyar'ı ben severim, Yani yiğin hepsini severim, Turgut Uyar bambaşka... İşte ...divan'dan anneler kaçar gibidir diye şiirin başlangıç kısmı... ...hani o devrimci bakış hı. diyoruz ya, bir şeyi dönüştürmeye dair olan bakış... ...şiir şöyle, yani, e, hatırlamaya çalışayım... E, ...söyle ben saçlarımı kestirirsem ne olur, bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur... ...der ve devam eder... ...ama Mehmet Öztürk'ün şiiri böyle bir şiir değil. E, Turgut Uyar e, dolanıyor. E, bir şeylerin etrafından dolanarak asıl meseleye dahil olmaya çalışıyor. E, bunu kötü anlamda söylemiyorum. Zaman kazanmak, e, bolca söz edebilmek... ...o sözlerden bir hani, ağ oluşturabilmek... Yani ...onu daha iyi öğrebilmek, daha iyi okuyabilmek içindir belki ama... ...Mehmet Öztürk'te e, dost doğru, e, bodoslama... ...hani meselenin içerisine dahil olmak yani beklememek zaten niçin beklesin ki kendisinden önce yapılan edinilen ne aşina bir bellekten bahsediyoruz. Yani bunlar 15 yaş, 20 yaş, 25 yaş deyip aslında mazisini hatırlamıyor deyip göz ardı gözardı gözardı edemeyeceğimiz bir kitleden hani kalabalık ama kötü anlamda kalabalık olarak söylemiyorum. bireylerden bahsediyoruz. O yüzden kıymetli Uyar'ın şiirindeki o ...hani o sert, o, o tuhaf, etraftan dolanarak e, gösterilen eylem hali, o praksis... ...burada böyle, böyle olmaması gerekiyor. Doğrudan biz bu meseleye dahil olabiliriz diyor. Hani illa bu kadar sert, illa bu kadar zırhlarımıza bürünerek e, savaşmak zorunda değiliz. O zırhlar şeffaf da olabilir, e, saydam da olabilir hani e, çünkü kendisine çarpanı emebilir. Belki kendisine dahil eder. ...biraz böyle bir algı görüyorum yani... E, ...karşı tarafa, kendisine çarpanı karşı tarafa geri yollayan değil de... ...çarptığında kendi içine dahil eden... E, ...hani böyle... ...daha böyle hani... ...şey gibi... Etibuf gibi hocam, hmm, daha, ya maşmeroğlu var ya evet. onun gibi ona dahil olmak için dahil olmak gibi. Yani bunu ben bir siyaset bilimci olarak sen konuştukça hep şey diye düşünüyorum. Aslında tam da bunun böyle bir takım gezide bir sürü siyasal oluşumun, partinin veya örgütün ağzı sulandı. Hani bu eğer biz bu bu kitleyi kendimize katabilirsek çok daha yani çok daha hızlı iktidara yönelik hamlemizi yapabileceğiz oldu. Ama tam da tarif ettiğin gibi bir o hibritliği ve esnekliği ve hani o e, jelbi veya da işte çok e, marshmallow su e, şeyliği muğlaklığı bunu elle tutulur hale getirmiyor ve tam da aslında hani Turgut Uyar'dan bahsettiğin gibi bir yerden dolanmak aslında bir temsil mecrasından geçmeyi gerektiriyor. Oysa bu çok daha net çok daha doğrudan evet. hani, ve dolayısıyla dolu. arada o klasik e, siyasal veya toplumsal kompartmanlar üzerinden geçip kendini tarif edip kendini güvence alma gereği de duymuyor çünkü gerektiğinde çıkıyor sözünü söylüyor yani eylemini yapıyor ve ondan sonra yine o işte e, hibrit yaşamına hani koleksiyonuna veya işte o hayat tarzı lifestyle şeylerine e, geri dönüyor. Aslında dolayısıyla bir yandan çok steril bir hayat. Çünkü bu, bu, bu başkasını buna e, e, müdahil etmiyor. Giremiyorsun. Sen bir politik ajan olarak veya hazır kalıp bir şey olarak giremiyorsun. Dolayısıyla kendi içinde steril. Ama bu sterilizasyon hibrit özelliğinden dolayı çok da ama bu hani o hijyen steril olma hali, ulaşılamayacak bir hal değil. Anladım. <gülüyor> hani kemer kanturdaki o sterilik ulaşılamayacak değil. bir hal gibi duruyorken... ...buradaki başka türlü yani siz de isterseniz bu tür bir hijyeni ya da kendinize ait o özel alanı yaratabilirsiniz hali. O yüzden de hani bir çırpıda oradan çıkıp bir meseleye dahil olabilecek hale gelebiliyorlar. <gülüyor> yani o sterilik hani kendisinden uzaklaştıran bir sterilik falan değil... Siz de bunu yapabilirsiniz. Siz de çünkü elde dinleyecek bir şey değil. Hani pahalı bir şey değil, ee, katı bir şey değil. Hani o yüzden de çabucak ulaşabileceğiniz bir şey. Yani çabukluğu kullanmayı tercih, hızlı yerine çabukluğu evet. kullanmayı tercih ediyorum. Hani onlar çabuklar çünkü hızlı değiller. Yani e, bodostama dalıyorlar ama bir akıldan yoksun bir hal değil bu. Hani e, şey diyemeyiz böyle. Hani aklı böyle bir araç olarak kullanıyor falan diyemeyiz belki ama orada bir şey var. Hani, ...bir mazi gören, orada olup bir tane dahil olan, e, ders çıkarmak böyle yani aptalca bir ifade, hani... ...ya yok, hani evet. ders çıkarmayabilirler. Daha böyle didaktik bir şeyin dışından geliyorlar, hani yapılma söylem olarak bunu ezberlemiş değil... ...bir şey sloganı atmıyor... Ee, e, o, ...o klasik eylem... ...repertuarını kullanarak... E, ...başvurmuyor, çok daha farklı... Bir, ...yani steril gibi gözüküyor, apolitik diyorsan... ...yine siyaset birinci konuşuyor şimdi... ...apolitik, aman hiçbir şeye karışmayan... ...dediğimiz adamlar, barikatlar kurdular... ...yani bu barikatlarda... ...tabii ki oradaki e, şeyden de beslendiler... ...hani bu mücadele... ...içindeki e, insanların... ...bilgisinden de beslendiler ama ben... ...daha eski mesela siyasal olarak... ...aktif insanlardan... Bunu birkaç kez duydum. Yani biz gazı yerde alırdık. Bunlar öyle değil. Gazı yiyorlar, çekiliyorlar, tekrar geliyorlar. Tekrar şey yapıyorlar, tekrar geliyorlar. Hani bu enteresan bir şekilde o e, e, e, iktidar baskı araçlarını da kendine döndürebilen. ...yani işte şimdi arada... ...Servet'in de hatırlattığı gibi RedHack örneği... ...bütün o e, şeyin... ...iktidarın kullandığı araçları tersine çeviren... ...bir Aikidocu gibi... ...bunu o, o gözetim toplumu... ...bu bütün en, internet teknolojilerini... ...telekomünikasyon teknolojilerinin ...tam da bunu bir baskı aracı kullanan... ...irade iktidara karşı kullanmayı bilen... ...bir yapıdan bahsediyoruz. Yani o evet benim... ...maillerimi okuyabilirsin sen ama... ...ben de senin e, şeyini okurum... E, e, ...arşiv kayıtlarına girebilirim... ...ben de senin yazışmalarına ulaşabilirim... ...ben de senin raporlarına ulaşabilirim... ...dolayısıyla gözetim toplumu... ...aynı zamanda bu iktidarın da... ...gözetilmesine sebep oluyor... ...velev ki yeter ki bu... bu ...aracı tersine çevirmeyebilirim ki bu da... ...tam da senin biraz önce söylediğin gibi... ...bu insanlar sadece PlayStation oynamıyorlar... ...bu insanlar Playstation'ı... ...oyununu yazıyorlar. O karakterleri üretiyorlar. Dolayısıyla yani. evet yani ben sadece gözetimmiyorum. Ben bu gözetim teknolojisinin mimarı da benim. Ee, ve dolayısıyla da bu aslında iktidara karşı bir direniş alanı da şey yapıyor. Yeter ki bunun o işte çıkılacak şeyleri bulunsun ama... ...şu anda tabii hani bir tarihe e, tanıklık ediyoruz. Ancak vakanövistlik yapıyoruz hani baktığımızda. Ee, bunlar çok farklı analizlere gidecek ama şeyi çok önemsiyorum hani... Senin de burada altını çizdiğin gibi bu bir gerçekten de e, umutlu olmak için çok fazla potansiyel barındıran bir toplumsal dinamizmden bahsediyoruz. Bir gruptan bahsediyoruz. Bir, hani umutlarımızı bir miktarda harap ettikleri için beraber izledik <gülüyor> ya Kentin Üzerindeki Eller filminde o sol vekilin ihtiyaç ve umutlar. Hmm. Ben önemsiyorum çünkü biz hep hmm. ihtiyaçlara yöneliyoruz. E, umutlar meselesine gerip takıldığımızda da. ...nazı olsa hallederiz, nasılsa bizim yanımıza düşünen birileri vardır... ...hesabıyla hareket ettiğimiz için sıkıntılı bir hal alıyor. Ee, oysa hani yeni orta sınıfın mensupları ya da kendini oraya ait hissedenler... ...çünkü orası bir mekan... Hı hı. Ee, ...canı sıkıldığında o, o mekanı, o mecağı da de değiştirebilecek hani güce de sahipler... Ee, ...hani bu yetenekle donanmışlar, yani şey değiller hani... Evet. E... Yine yani şeyden Turgut Uyar'la istersen hani benim çok şeyim değildir şiir şiir konusunda kendimi hiç e, e, bilgili ve şey istemem ama... ...yani o Turgut Uyar'ın alınız al morunuz mor anladım. E, yani tam da bilmiyorum ama orada şey diye bir tane benim dengemi bozmayınız. Şimdi gerçekten öyle bir noktaya geliyoruz ki bu, bu, bu grubun bu hibzit bu melez grubunun dengesini bozduğun anda... İşte o zaman Mehmet Öste'ye geliyorsun bambaşka bir şey oluyor ve bunun öngörülmesi imkansız muhtemelen. Ama mutlu olmak için de içinde barındırdığı bir sürü e, repertuarı var, becerisi var, e, kabiliyeti var. Çok şeye gebe günler belki sosyoloji. Tam tweet'i hatırlamıyorum da Burhan Kuzu'nun bir tweet'i. Bir şeyler yazmış orada bir sözü yanlış kullanmış. Hakaret ediyor güya hani hı hı. gezideki çocuklara arkasından bir tweet tweet adımı sen anayasa e, kuku böyle bu imla ile yazıyorsan <gülüyor> vay anemizdi yani hmm. ifadeyi tam hatırlamıyorum ama muazzam bir ifadeydi yani bu kadar zekice, hani yani işte güya bir yerlere gelmişim hani bir yerlerde bir otorite figürü olan bir karakter haddini bildiriyor Hadi hmm. öyle bildirilmez böyle bildirilir ama bunu o kadar hani e, yumuşak yapıyor ki o kadar hani içinde bu miktarda da zeka var. Evet. Gündelik hayatınız zekası onu. Bun, bunu bunu, gerçek, bunu çok daha konuşmamız lazım da yani ben mesela bu, bu kuşağın e, kendi kuşağımı savunmak için bizden daha zeki olduğu için değil belki ama biz bizi bizi, e, bizi mahkum edilen bu kalıpların dışında düşünme ve hareket etme özgürlüğüne sahip olduğu için hani şerefsizim benim de aklıma gelmişti diyesi geliyor ama bunu söylemek aklına gelmiyor ya da bunu öyle ifade etmek aklına gelmiyor çünkü duvar yası dediğin biz duvar yasıyız diye kitap vardı ben hatırlıyorum ortaokulda biz de duvar yazıyız diye devam etti ama o zaman daha tosun e, düzeyinde giden bir duvar yazıları da şimdi çok daha başka bir daha daha tam da bu hibritlikten bahseden başka de beslenen hani sadece cinsellikten değil cinselliği de ama siyasal dili de anayasa hukukunu da ve başka şeylerden beslendiği için de zeka dolayısıyla bu, bu sentez yeteneğinde ortaya çıkıyor tam da senin dediğin gibi zanaat ...bunları biriktirip bunları böyle eklektik olmayan biçimde... ...daha estetik ve daha anlamlı bir şekilde ifade edebilmek sunamak, sunmakta galiba... ...bu da gerçekten de önünde e, şapka çıkarılması gereken bir zanaat... ...ve e, çok e, umutlu olmamız sebep, e, umutlu olmamızı mümkün kılacak büyük bir potansiyelere sahip. Ya şunu gösteriyor, Hani dedi ki başta hani benim tezimde vurguladığım... ...bu özel alanlar yaratma becerisi hı hı, evet. ve hakikaten hani görüyorsunuz evet... evet. Bunları yapabilecek güç var. Ya bunlar sadece laf, ekoloji, kadın hareketi falan evet. böyle değil. Hakikaten oradaki o hani her şey politikti, politik olmayan ne vardır ki? Evet. Yani o, o her yerdeki bütün o politik mahalleleri bir araya getirme becerisine sahipler ve geldiğin yerde de, de siz seversiniz ya da saymazsınız ama bir tür özellik oluşuyor. Hmm, Orada evet. daha rahat hareket edebiliyorsunuz ama bu rahatlık. E, ...lakayt bir rahatlık değil. Hani, e, Benjamin'in hani şu flaner vurgusu hı hı. var ya... ...kendi vurgusu şey hani... ...düşünür, gezer, gezer, düşünür... E, ...çok da aylak olmayan... ...yani o kalabalıklar arasında her şeyin... ...farkında olan birinden... ...bahsediyorsunuz. Hani, o yüzden belki gezi dolanlarının her biri... ...birer tane flanördü. Evet. ...çok sert olabilir belki bu tabir Yo, ama... Yok öyle öyle yani gözlemek görülmek ve çok enteresan bir şekilde temelden filan örü e, piyade olarak çeviriyor Türkçe'ye... ...piyade hani dolaşan ve şey yapan ve piyade gezi çok tarihsel bir şey... ...yani bir gezen ve gezerken görünen ve izleyen bir yapıdan bahsediyoruz... ...şimdi son artık ne yazık ki şey yapacağız... Ee, bir, bir, bu, bu konunun haricinde ben onu konuşmadan bitirmek istemiyorum. Yani çok güzel bir tartışma daha da gidebilir fakat hani hem seyircilerimizin e, e, sabrını zorlamayan hem de daha en azından dört sene e, elimizdesin zaten. Ne zaman şey yapsak devam edebiliriz. E, bu doktora süresince yani yeni çalışmalara e, ve yeni okuduklarının e, eski çalışmalarının sentez üzerine tekrar tekrar konuşabiliriz. Hatta sen kendi kendine de konuşabilirsin. Çünkü bu aslında bu program e, ulaş, ...benim benim ulaş bayrakların değil... ...hani doktora programı... ...dolayısıyla eğitmeni ve e, öğrencisiyle birlikte yaptığı bir program... ...dolayısıyla hani sen de burada... E, ...bunun üzerine daha başka konuklar veya konularla ağırlayabilirsin... ...ama esas senin bu cazla olan ilgini... ...hani caz, caz dinleyicisi, caz kullanıcısı mı dedin? Kullanıcısı, kullanıcısı. olma e, halinle ilgili ve önemli bir yani bu Çukurova Cihaz Festivali'nden de konuşmak istiyorum. Çukurova Cihaz Derneği'ni Adana. Ondan e, bahsedelim yani ben çok isterim bunun e, Mersin'de de olabilmesini ve bunun için hani e, gerekli desteğin mobilize edilmesini biraz bahseder misin? Ne yapmıştınız? E, şimdi biz 2013'te 19 Aralık'ta Hı -hı. bir konser yaptık. E, bunlar tamamen yani kişisel ilişkiler üzerinden yürüyor. Ben İstanbul'da iki arkadaşım Adam ayağını ben oluşturuyorum. İşte İstanbul'a ayağımda işte o metin verdi diye iki arkadaşım var. Onlar oluşturuyorlar. Bizim dardığımız şu hani pamuk tarlalarıyla <gülüyor> oradaki sesle cazlı bir yanık bir yani. havası vardır ya. Onu bir araya getirmenin yollarını bulmaya çalışmakta. Yani, bunun peşine düştük. Yani çok uzatmayayım. ...işte dediğim gibi, 2013'ün aralığında bir konser yaptık İmer Demirer ve Ayşe Gencer'le birlikte. Ee, bir hani sesin enstrüman olarak hani kullanıldığını, ya da ben trompetle çok alakalıyım onu, <gülüyor> e, hani o, o aleti, o cihazı çok seviyorum, öyle diyeyim. Ee, İstanbul'dan Metin'de bir, bir trompet e, kullanıcısı diyeyim, trompet çalıyor, Trom 30'undan sonra bunu öğrenmeye kalkıştı. Ee, bir falan çalıyor orada bir e, grubu var ekibi var biz bu taraf için ne yapabilirizin peşine düştük hani e, işte Adana'dan Mersin'de Antakya'da e, hani destek bulabilirsek e, burada hani aslında cazın hiç de e, bu topraklarla bu coğrafya ilanı hani, de, e, hani uzak şeyler olmadığı e, hikayesini biraz bilirsek ...aslında buralarla ilgili bir şeylerin de içinde bol miktarda bulunduğunu söylemek adına bir gayretti. Elif Şafan bir şeyden, tuhaf meyve... Hı hı. ...İngilizcesini... Straight, ...stranger fruit, yani tuhaf hı hı. meyve, acı meyve diye hikayesini anlattı. O hikayeyi söyleyeyim isterseniz hani... ...tuhaf meyve dediği ya da acı meyve dediği şey, işte otuzların kırklarının Amerika'sında... İşte siyahi Amerikalılar, üç, üç Amerikalı sokakta yürürken bu üç kanun Ku, kuluk klan ekibinin Hı. saldırısına vuruyorlar. Bunlar kaçmaya çalışıyor peşlerinden o, o kalabalık yürü e, arkalarında. Neyse yakalanıyorlar ve orada linç edilerek öldürülüyorlar. Bir sabah da bir ağaçta e, bu üç e, siyahi Amerikalı yurttaşın... E, ...cesetleri asıl vaziyette duruyor ve bunun üzerine yazılmış bir şarkı. Billy Holiday'in sesinden dinliyorsunuz. Bu öyküyü bilmediğiniz zaman ya da bu öyküyle bir şekilde... E, ...bu öyküden haberdar değilseniz... E, ...o ses size çok matematik geliyor. <gülüyor> Caz biraz böyle hani tam hani... E, ...sürekli bir şeyler üreten bir hali de beraberinde getiriyor ama... ...biz bu öykülerle, buradaki öykülerin birbirine yakın olduğunu... ...ve cazın da aslında yafu etmeye çalıştığı şeyin... ...böyle bir şey denk düştüğünü... E, ...buralarda da hani sesinin duyulmasını istedik. İmer ağabeyi de biz tanıyorduk. Yani Metin tanıyordu, ben tanıyordum. E, söyledik, kendi cebimizden para harcadık, battık... <gülüyor> ee, ...ama bir konser yapmayı başardık. İkincisini, üçüncüsünü falan yapmaya çalışıyoruz. Elif Çağlarlar, Sibel Köseler'i... Evet. ...işte hani bunları getirmek istiyoruz, bakalım becerebilirsek... Evet bu konuda bu konuda biz de elimizden geleni yapalım. Şu anda bu sesin gittiği, bunu duyan ve bununla ilgilenen kesimlerin de desteğini beklediğimizi söyleyelim. Garip dediğim gibi daha bu daha başlangıç. Yani en azından doktora programı çerçevesinde burada olduğun, bize öğrencilik bağıyla bağlandığın sürece elimizin elimizdesin. Garip elimizde. Dolayısıyla isteklerimizi daha sonraki programlarda ...yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten keyifli bir, teşekkür keyifli, keyifli bir sohbetti. Zaten doktora programının güzelliği de burada. Hepimiz e, birbirimizden öğrendiğimiz şey yani bu daha doğrusu bütün yüksek lisanslı olması gereken... ...öğretenle öğrenen değil de birlikte yeni bir bilginin, yeni düşüncenin oluşturulduğu yerler olması amaçlanın. Dolayısıyla inşallah biz de bu program, programdan kastettiğim radyo programı değil, genel olarak... E, doktora programında bunu sağlayabilirsek bu etkileşimi birbirimizden öğrenmeyi e, sağlayabilirsek çok keyifli ve çok çok değerli e, çalışmalar, araştırmalar yapılacağına inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim e, Daha sonra tekrar görüşeceğiz diye e, kapatalım bugün programı. Evet sayın dinleyiciler bir KKM programının daha medya kültür kenti çalışmaları doktora programının sesi KKM'nin sonuna geldik. Ben Ulaş Bayraktar bugün teknik masada ee, Servet Dönmez e, bize yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. hem e, Dinleyenler için kendisi de girdi de yaptı buraya dolaylı olarak. Onun için de teşekkür ediyoruz. E, programımız Pazar Testi sabah 10.15 geçe akşam 21'de ve Cumartesi saat 9.30'da 102.38 Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan karasal yayınla ve internet üzerinden yayınlanıyor. Onun haricinde Medya Kötürkent Facebook sayfasından bunlar e, dijital arşiveden de e, indirip podcast olarak dinlemeniz mümkün. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Gece hafta yeni bir konuyla, yeni bir sohbetle bir arada olmak için esen kalın efendim. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu KKM adlı programı dinlediniz.